A'vzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in hamme abad. Dün mukaddim yapmıştık. Kadı Khirraqi'nin fıkıh metni olarak yazdığı Muhtasara. Ibnu Kudam el-Hanbeli'nin yaptığı şerh olan insanlar arasındaki meşhur adıyla El-Mughni. Mughni'den inşallah Kitab-us-Siyam, Kitabını inşallah irdelemeye çalışıyoruz. Beraberinde İbn-i Kudame'nin başka bir eseri olan Umdetül Fıkh adlı eser var. Onunla beraber cem ederekten, bir araya getirerekten zengin bir şekilde sizlere arz etmeye çalışacağız Ramazan boyunca inşallah. Dün orucun hükmüyle alakalı ve buna taalluk eden birçok meseleyi anlatmıştık. Orucun kime farz olduğunu anlatmıştık. Faslun demiş İbn-i Kudame rahimâllah. Rû'ya anî nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiş diyor. Eza ja Ramadan u futihat abwabul jannah. Utfakku aleh. ve Müslim rivayet etti hadiste Ramadan geldiğinde cennet kapıları açılır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Önce hükmünü anlattı İbn Kudame el-Hambeli şimdi faziletine geçti. Daha sonra varu yani Ebu Hureyre radıyallahu anha anhu Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş ennahu kal la geldi demeyin. فَإِنَّ رَمَضَانَ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ramazan geldi demeyin. Ne diyeceğiz? Ramazan ayı geldi diyeceğiz. Kesinlikle o şehir, ay kelimesiyle Ramazan'ı beraber kullanmamız gerekiyor. Bu hadis de Beyhak'i'nin sünneninde tahric ettiği, sünnenin kubrasındaki hadisidir. Aynı şekilde devam ediyor. Diyor ki, فَتَعَيَّنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَلُوا ذلك غير مقترن بما يدل على اراده الشهر. Bu kelime diyor ay ifadesiyle kullanılmadığı müddetçe Ramazan geldi şeklinde kullanılması kesinlikle caiz değildir. Li alla yukhalif al sahiha çünkü aksi takdirde bu hadislere muhalefet edilmiş olur. Wal mustahabu ma'a zalika an yaqula shahru Sünnet olan Ramazan ayı demektir. Herkes buna inşallah dikkat etsin. Keme kallellahu taala çünkü Allah kitabında böyle demiş. Şehrü Ramazan الذي unzile فيه القرآن. O Ramazan ayı ki o ayda Kur'an inmiştir diyor Bakara Suresi'ndeki ayette Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vaktul fe fîl mâne ellezî li'clihi summe Ramazan. Neden Ramazan diye isimlendirildi diye alimler ihtilaf ettiler. Ne demektir yani manası? Feravâne Feravâ Enesun anin Nebî sallallahu aleyhi Enes peygamberden şunu rivayet etti. Ennehu ramazan ramazan diye isimlendirildi çünkü günahları yakar diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani ramazan kelimesinin ruhattaki manası yakmak bir mana manalarından bir tanesi yakmaktır günahları yok ettiği için iyiliklerin çok fazla yapılıp günahların o iyilikler sebebiyle yok olması sebebiyle ramazana ramazan ismi verilmiş bunu naklettikten sonra faslun demiş ibnu Kudam el hanbeli rahimahullah Ee, gene bir baplaşmış. Wasamul meşruu huvel imsaku anil muftirat. Dün orucun şer'i izahının ne olduğunu anlatmıştık. Ne demek olduğunu anlatmıştık. Diyor ki meşru olan oruç insanın yemeği tutmasıdır. Tabi bunun hem karın şehveti hem de fert şehveti, cima gibi cinsel isteği tutmak olduğunu anlatmıştık dün. Min tulul fecrithani ila gurubush şemsi ikinci fecrin doğuşundan güneşin tuluğuna, e, grubuna kadar yani batışına kadar olan süre içerisinde yeme içme cime her şeyi tutmaktır diyor. Şimdi bugün bu nokta üzerinde uzun uzadıya duracağız inşallah. Tabi bu İbn-i Kudame'nin ifadeleriydi. Hıraki'nin sözlerine yaptığı şerhlerdi. İbn-i Kudame Rahmetullah Umdetül adlı diğer eserinde şöyle söylüyor. E, dün demişti ki As-savmu ala <gülüyor> kulli muslimin akilin ve baligin Musliman akıl sahibi, balig olan onun her birinin ne olduğunu tek tek açıp izah etmiştik. Bunlara farzdır demişti, güç yetirenlere. Yaşlılara ve hastalara farz değildi. Devam ediyor, diyor ki Ve bi ihde felafeti eşyain Üç şeyle diyor vacip olur diyor. Üç eşyayla Kemalü Şaban ve ruhiyeti hilali ramadan Şaban ayı bitecek sonra Ramazan ayının hilali görünecek وَوْجُودُ غَيْمٍ اَوْ قَتْرَةِ لَيْلَةِ اَثْثَلَاث۪ينَ يَحُولِ دُونَهُ Eğer Şaban ayının son gününde hava kapalı olursa ayın önüne bulut ve benzeri şeyler havanın kötü olması yani güneşli açık bir şekilde olmayışı sebebiyle hilalin görüntüsünün kesilmesi takdirinde 30'a tamamlamaktır diyor. Bu üç şeyle kişi üzerine Ramazan orucu vacip olur. Şimdi dikkat ederseniz az önce ne demişti İbn-i Kudame Muhni'de? Oruç güneşin e, fecrin, ikinci olan sadık olan fecrin başlamasıyla beraber güneşin batışına kadardır demişti. Burada ne söyledi? Ayın girişinden bahsetti. Bu günü içerisindeki vaktiyken öteki ayın giriş vaktidir. Özellikle günümüzde en çok ihtilaf edilen, en çok konuşulan mesele budur. İnsanların üzerinde ihtilaf ettiği ne zaman Ramazan orucu başlar. İşte devletler, kafir devletler Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen, Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen insanları batıdan ihtas ettikleri komünizm, demokrasi, liberalizm gibi farklı dinlerle yöneten kafir devletler kesinlikle bizim dinimizi fazla umursamazlar. Çok umurlarında olmaz. Çünkü onlar sene başına bir takvim belirliyorlar. O takvimde çalışma günleri ve tatil günleri belli. Bu yüzden hilali gözetlemek gibi bir zahmete kalkışmazlar. İslam'da şeriat da ayların belirlenmesi hilalle, hilal hesabı ile olur. Günümüzde kullanılan batıdan alınan takvimler güneş takvimleridir. Bizim ibadetlerimizi belirlediğimiz takvim ise ay takvimidir. Dolayısıyla ay takviminde bir ay en fazla 30 gündür. Güneş takviminde 31 gün olabilir ama... Ay takviminde 31 günlük bir ay yoktur. En fazla 30 gündür. Ya 29 gündür ya 30 gündür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahibi hadiste diyor ki biz ümmi bir kavmıyız. Hesap kitaptan anlamayız. Biz diyor hilali gözet, gözetleriz diyor. Hilal eğer göründüyse ay başlamıştır. Tekrar 30 gün veya 29 gün sonra ikinci hilal göründüyse ay bitmiş demektir. Bir ay bitmiş demektir. Şaban ayı 29. güne ulaştıktan sonraki geçen aydı hicri olarak bu ifadeleri ne kadar çok kullanırsanız, Batı'dan ihdas edilen miladi takvimin Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi aylarında def edersiniz. Ama maalesef Müslümanlar Batı'nın ihdas ettiği ayları biliyorlar, İslam'ın emrettiği ve öğrettiği aylardan habersizler. Şaban ayı, Ramazan ayından önceki ayın adıdır. 29 gün Şaban ay, ay evrelerini tamamladıktan sonra 29. gün ay gözlemlenir. Bütün ilim ehli Hanbelilerden Şafii Maliki ve diğer mezhepten olan bütün alimler her biri demişler ki eğer 29. gün hilal görünürse Ramazan ayı başlamıştır ve ayın sonunda tekrar hilal görünürse ay bitmiştir. Burası üzerine icma edilen, ittifak edilen taraftır. Çünkü Nebi Salasen Buhanim ve Müslüm'ün rivayet etti. sayadiste diyor ki Sûmû lirû'iyetihi ve aftirû lirû'iyetihi Hem onun e, hilali gördüğünüzde iftar edin Hem de hilali gördüğünüzde oruca başlayın diyor. Dolayısıyla orucun başlaması ve bitmesi hilalin görülmesiyledir. Eğer 29. gün havanın 29. gün hilal görülmezse ve hava açıksa zaten o ay 30 gün demektir. Eğer hava açıksa ve şey e, hilal görünmediyse açıklığına rağmen göğün demek ki o ay 30 gün. Ama bu şek gününde, şüphe gününde hava kapalıysa ve görünmediyse Nebi Salsam diyor ki 30'a Fe tamamlayın diyor. Bukhar ve Müslim'de yapılan rivayette. Cumhur ulema Malikiler, Şafiiler ve Hanifiler hepsi demişler ki eğer Şaban ayı 29. gününde hilal görünmez ve 30. gününe ulaşılırsa tamamlanırsa e, a, sünnet olan demişler 30 gün Şaban ayını saymak 30 gün geçtikten sonra 31. gün Ramazan ayının biri olarak kabul edip oraca başlamaktır demişler. Cumhur hepsi. Neyi delil getirmişler? Bukhari ve Müslim'deki hadisleri getirmişler. Peygamber sasam diyor ki اِذَا غُمِّي عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا ثَلَاث۪ينَ Eğer diyor hilal kapalır kalırsa size otuza tamamlayın diyor hadiste. Hanbelilerden bir fukaha Hanbelilerden bir grup fakih demişler ki Peygamber diyor ya فَاِنْ غُمِّي Fa فَاَقْدُرُوا Başka rivayetlerde böyle diyor. Eğer diyor ay kapalı kalırsa takdir edin takdir edini cumhur ulema 30'a tamamlayın olarak anlamışlar. Ama Hanbeliler demişler ki eğer ay kapalı kalırsa o günde oruç tutulur demişler. O günde oruç tutulur. O güne yevmüşşek denir alimlerin katında. Şek günü, şüphe günü. Yani o gün Ramazan'ın birimi değil mi diye ertesi gün ihtilaf edilen gün Hanbeliler fakdiru ifadesini takdir edin ifadesini şeye hamletmişler. Yani 29 günde kısaltın. Buna da Kur'an'dan delil getirmişler. Allah ayette diyor ki Vallahu Allah rızkı dilediğine yapsut açar ve yaktir, dilediğine de daraltır. Burada kadra kelimesi daraltmak manasında kullanılmış. Bu ayeti delil getirerekten demişler ki e, Hanbelilerden bir grup eğer Şaban ayı kapalı kalırsa biz 29 gün tutarız 30. güne tamamlamayız Şaban ayını. Yalnız bu ihtilafta racih görüş cumhurun üzerinde olduğu görüştür. Hanbeliler bu konuda hata etmiştirler. Cumhur ulema isabet etmiştir. Çünkü şeriatta var olan bir asıl fıkıh kaidesi vardır ki eğer bir nassın veya bir kelimenin manen delaleti ihtimal içeriyorsa iki veya üç tane ihtimali bünyesinde barındırıyorsa şeran bir tane nassın delaleti iki tane mana ifade ediyorsa nassın olduğu yerde kıyasla hüküm verilmez demişler. Bunlar buradaki ayetleri kıyas ederekten fakduru ifadesini neye hamletmişler? Demişler ki 29 gün tutulur. Ama apaçık hadisler ne diyordu bize? Fe 30 güne tamamlayın diyordu. O yüzden racih görüş Şaban ayı eğer 29. gecesi hilal görünmezse ve havalı kapalı olursa ne yapılır? 30. güne tamamlanır. Ertesi gün artık Ramazan demektir. Aynı şekilde eee Alimler bu hilalin görülmesini konuşurken demişler ki kim bu şahadeti getirirse makbuldür. Gene diyor ki va idara al hilale waḥdahu samen kişi kendisi diyor hilali görürse oruç tutar. Va inkane adadelen samen nasu bi kavlihi eğer adil biri ise tek kişi ise o kişinin sözüyle oruç tutulur. İli Mehlin arasında ihtilaf vardır. Bir kişinin şahadeti yeterli midir? Yoksa iki kişinin mi etmesi gerekir diye bu ihtilaf içerisinde racik görüş bir kişinin şehadetinin yeterli olmasıdır. Delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'in tek olarak... Hilal'i görmesinden sonra insanlara oruç tutmayı emretmesidir. Abdullah İbni Ömer Hilal'i tek gördüğü bir sene Resulullah onun gördüğünü duyduktan sonra sen gördün mü diye sormuştur aleyhissalatü vesselam. Evet ben gördüm dedikten sonra bütün insanlara oruç tutmalarını emretmiştir. O yüzden Ramazan'ın girişi bir kişinin şahitliğiyle yeterlidir. Racih görüş ihtilafta bir kişinin şahitliğiyle yeterlidir. Peki adalet nedir? Hani burada onu açmak lazım. Bütün ulema Adalet vasfı için şunu söylemişler geçteni bukebeire Vaetti vaye tak sagair. büyük günahlardan kaçınan ve küçük günahlarla çoğunluğundan sakınan kişidir demişler Adil kişi büyük günahlardan kaçınan ve küçük günahların çoğundan sakınan kişinin adalet Vası vardır bir kişi açıktan büyük bir haram işliyorsa ve küçük günahların çoğunu işliyorsa bu kişi bu kişinin adalet vasfı yoktur bunun şehadeti İslam mahkemesinde kabul olmaz. Allah Azze ve Celle az önce namazda okuduğumuz borç ayetiyle alakalı ki Kur'an'daki en uzun ayettir bir sayfadır. Orada diyor erkeklerinizden iki şahit eğer erkeklerden iki şahit bulamazsanız bir şahit erkeklerden iki şahit de kadınlardan getirin ki kadınlardan biri unutursa diğeri ona hatırlatır diyor. Allah subhanahu wa ta Taala ayette. İki kadın bir erkek değerinde yapıyor ee, ve eğer iki tane erkek adil şahit bulunmuyorsa o zaman dört tane kadın şahit getirmek gerekiyor. Netice itibariyle e, bu herhangi bir olayın ispatı noktasında mahkemede gerekli olan şahit sayısıdır. Ama Ramazan ayının başladığını bilmek için böyle bir şey ihtiyaç yok. Tek kişinin şehadeti bizim için yeterlidir. Peki alimler şunu konuşmuşlar. Demişler ki büyük günahların açıkten işlenmesinin yayıldığı bir dönemde herkesin adalet vasfı yok olursa bugünkü gibi Ya bugün Müslümanların içinde olduğu gün gibi. Artık yani Müslüman diyorsun ama adalet vasfı yok maalesef. Çünkü kıyamete yakın Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih bir rivayet var. Nebi İslam diyor ki kıyametin alameti şudur ki diyor. E öyle bir dönem gelir insanlar yalancıdır sözlerinde. Hiçbirinin sözüne itimat edilmez. Derler ki falan kabilede falan bir adam var o doğru sözlüdür. Git ona sor der adamın biri diğerine. O adamda diyor hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. O kabilede gösterilen parmakla gösterilen adamda hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Bugün de maalesef fitnenin ve büyük günahların açıktan işlendiği ve yayıldığı bir gün. Bugün bit, yani Müslümanlar arasında parmakla gösterilir adalet vasfı olan insanlar. Peki adalet vasfı insanların genelinden düşerse kimin haberine itimat edilir? Kadı İbni Burhan. Aynı şekilde Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahim olan Mecmuatül Fetevada ve Feteval Mısri'nin adlı kitabında diyor ki böyle bir dönemde insanlar arasından adil, diğer işlerde adil olanlar varsa onların haberi makbuldür. Mesela adam vardır zina yapıyordur ama yalan söylemeyen biridir. Adam vardır içki içiyordur ama yalan söylemek gibi bir ahlaka olmayan biridir. Bunun haberine o gün itimat edilir. Ama daha adil insanlar varsa böyle insanların şehadetleriyle Ramazan ayının girdiğine hükmedilmez ve oruç tutulmaz. وَلَا bir اِلَّا بِشَهَادَتِ الْعَدْلَيْنِ Burada diyor ki İbn-i Kudam el-Hambeli iki adil şahidin şahadeti olmadan Ramazan orucu bitirilip bayram edilmez diyor. İki tane adil şahit. Burada işte ihtilaf var gene alimin arasında ve racik görüş de iki kişinin şehadetini kabul etmek gerektiğidir. Tek kişinin şehadetiyle Ramazan'ı bitirmemektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sahih yollarla sabit olan hadisler bunu işaret etmektir. Bu ihtilafta da doğru olan görüş iki tane şahidin şahitlik etmesidir inşallah. Allah nasip ederse kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz.